içinde bestecinin topyekün duygusal birikiminin münferit her bestede rastlanan her bir motifin doymak bilmez deyim yerindeyse açgözlü bir arayış içinde mümkün bütün öteki motiflere yansıyıp bölünerek armonileştiği Batı müziğine âşinaydım. Fakat Arap müziği tek bir duygulanımdan, tek bir tahassüs odağından kaynaklanıp adeta yakıcı sıcağın, kum fırtınalarının ve insanın önünden Ufuk ufuk kaçan mesafelerin ortasında hayatın bütün yeknesaklığına rağmen küçük mucizeleri andıran tezahürleriyle bedevinin ince yaşama yordamı derin yaşama güdüsü arasındaki sürekli gerilimi vurgularcasına tek bir temada karar kılıyor ve bunun içinde dinleyen herkesin duygusal tecrübeleriyle bütünleşebiliyordu. Tek bir tema, tek bir gerilim. Develerin ayak seslerine Çıngırak seslerine karışan, Bedevi hayatının ritmik çağıldığı Birkaç saniye sonra tambur yeniden gürledi, Ve ötekiler de onu izledi. Yumuşak bir titreşim, Öncekinden daha kadınsı bir ritim, Münferit sesler daha yakından izliyorlar birbirlerini. Hep birlikte bir büyüye kapılmışçasına, Hafif hafif birbirlerine sokuluyor, Ve gittikçe biraz daha, biraz daha canlanıyorlar, Birbirlerine hafifçe çarpıyor, Sonra dalga dalga akıp duruyorlardı birbirlerinin çevresinde. Toksesiyle tambur akıntının önünde sert bir engel gibi duruyordu önceleri. Sonra çevreden gittikçe şiddetlenen bir taarruz yükseldi ve onu aşıp muhtevasına katarak döne dolaşa yukarılara sürükledi. Ve tambur önce isteksizce sonra esriip genel coşkuyla kendini kaptırarak ötekilere katıldı. Çağaltı bu andan sonra giderek kadınsı yumuşaklığını kaybetti. Önündeki bütün engelleri aşarak kararlı bir tutkunun soğuk öfkesine doğru gittikçe daha vahşi, daha hızlı, daha yüksek ve çığlık çığlığa ilerleyen dev bir dalganın sırtında, görünmeyen bir gücün, amansız bir iradenin doruğuna tırmanmaya koyuldu. Her tınlamanın kendi çevresinde oluşan o eski dalgalı akış içinden, ahenk içinde korkunç bir deveran başlamıştı şimdi. Ölçüsüz, sınırsız, amaçsız yasına sonsuzluktan sonsuzluğa yuvarlanan tekerlerin gürültüsü, bütün tasavvurların ötesinde, bizzat özgürlük ve kudret olduğunu hissettiren bir uyanışa doğru, bıçak sırtı gibi sarp uçurumların üzerinde durup dinlenmeden, Soluk soluğa koşan bir ip çambazının birden yine umulmadık bir anda, umulmadık bir boşluk. Bir ölüm sessizliği, vahşi, dürüst ve açık. Dinleyenler bir ağacın hışırdayan yaprakları gibi soluk almaya başladılar. Ve bir süre aralarında ya Allah, ya Allah mırıltıları dolaşıp durdu. Yorucu, sürükleyici bir oyundan çıkan çocuklar gibiydiler mutlu mutlu gülümsüyorlardı. Develerin üstünde gidiyoruz. Ve Zeyd, türkü söylüyor. Hep aynı ritim, hep aynı melodi. Çünkü Arap ruhu tek düzedir. Ama bu onun hayal gücünden yoksun olduğu anlamına gelmez. Hayal gücü zengindir Arap'ın. Fakat onun duyarlığı, batılınınki gibi, kuşatamayacağı genişliklerin, üç boyutlu mekanların ve eş zamanlı duygusal çeşitliliklerin peşinde koşmaz. Arap müziğinde, her seferinde yalnız bir tek duygusal tecrübeyi yüklenip, belli bir ritim içinde onu nihai amacına ulaştırmak arzusu hakimdir. Gücünü ve zaafını işte bu tür monotoniye borçludur Arap karakteri. Duyguların yukarı doğru kesintisiz bir çizgide yoğunlaştığını görmek isteğine, bu şehvete varan arzuya. Bu monotoni tutkusu onun zaafıdır. Çünkü dünya, duygular ve zevkler planında da bir mekan, üç boyutlu bir fenomen olarak algılanmaya teşnedir. Bu monotoni, Arap'ın güçlü yanıdır. Çünkü duygusal tecrübenin tek çizgi üzerinde sürekli yukarı doğru tırmanabileceğine duyulan inanç, ancak Allah'a yöneltebilir insanı. Belki de çöl insanlarına özgü bir fıtri duyarlık sayesindedir ki, tevhid fikri, bütün zamanlar boyunca söne parlaya bir leit motif halinde bu insanların arasında yankılanmış, Ve Hazreti Muhammed'in risaletiyle onların arasında doruğuna ulaşmıştır. Günler geçiyor ve biz hızlı adımlarla güneye doğru ilerliyoruz. Develerimiz oldukça zinde. Çünkü bu son günlerde yeteri kadar su içtiler ve iki gün otlayarak karınlarını doyurdular. Mekke ile aramızda daha 14 günlük bir mesafe var. Hatta yolumuzun üzerindeki Hail ve Medine'de de vakit geçirecek olursak daha da fazla. Alışık olmadığım, sebebini bilmediğim bir sabırsızlık içindeyim. Şimdiye kadar menzile varmak konusunda kendimi belirgin bir sabırsızlığa kaptırmadan, yolculuğun aylakça tadını çıkarmaya bakmışımdır hep. Yollarda geçen günlerin ve haftaların her birinin kendi içinde bir anlamı, her birinin kendine özgü bir kazancı vardı. Ve varılacak menzil, her zaman rastlantıya bağlıymış gibi görünürdü. Ama şimdi... Arabistan'da yaşadığım yıllar boyunca, daha önce hiç hissetmediğim bir duyguya kaptırmıştım kendimi. Yolun sonuna varmak arzusuna. Nedir istediğim? Mekke'yi görmek mi? Oysa defalarca görmüştüm kutsal şehri. Ve Mekke'deki hayatı hemen hemen bütün içeriğiyle tanıyordum. Benim için yeni şeyler vaat etmiyor ki. Ama yine de, daha önce tanımadığım türden yeni bir şeyler mi umuyordum bu şehirden? Neden olmasın? Çünkü garip, kişisel bir beklenti içinde sürükleniyorum oraya doğru. Dünyanın her köşesinden gelen çok uluslu cemaatiyle, Müslüman dünyanın bu manevi merkezi, sırf bu yanıyla bile içinde yaşaya geldiğim dünyadan daha geniş bir dünyaya açılan bir geçit, bir umut kapısıydı sanki. Arabistan'dan usanmadım. Hayır, çöllerini, şehirlerini, insanların yaşama tarzını hala seviyorum. Arap hayatı hakkında bundan on yıl kadar önce, Sina çölünde edindiğim o ilk sempatik izlenim gözümden hiç silinmedi. Yıllar bu izlenimi ve bu izlenimle beslenen ilk umutları pekiştirerek geçip gitti. Fakat iki gün önce, kuyunun orada, yılların muhasebesiyle geçen o geceden sonra, Arabistan'ın bana vereceği her şeyi verdiği yolundaki kanaat içimde gittikçe belirginleşti. Güçlüyüm, gencim, sağlığım yerinde. Öyle fazla yorulmadan arazide saatlerce yol alabilirim. Necid'in şehirli insanlarının bile uzun çöl yolculukları için kaçınılmaz gördükleri bir çadıra, en ufak bir lükse ihtiyaç göstermeden, tıpkı bir bedevi gibi çöllerde uzun süre yolculuk yapabilirim. Yıllarca yaptım da bunu. Bedevi hayatının ayrıntılarına, küçük becerilerine, Necid Araplarının adet ve alışkanlıklarına aşinayım. Bütün bunlar, Farkında olmadan benimsediğim şeyler oldu benim için. Fakat olup olacağı bu mu? Sadece bir Arap gibi yaşamak ve giderek Araplaşmak için mi harcamıştım bunca yılı? Yoksa bütün bunlar, beni bekleyen daha derin oluşumlar, daha köklü değişiklikler için bir hazırlık mıydı? Duyduğum bu sabırsızlık yıllar önce, Orta Doğu'ya yaptığım ilk seyahatten sonra, Avrupa'ya döndüğüm zaman... Orada içine düştüğüm o boğucu sabırsızlık halini andırıyor bir bakıma. Hani biraz daha vakit olsa, kendini bütün çıplaklığıyla açığa vurabilecek büyük sırları tepmek zorunda bırakılmış olmanın verdiği huzursuzluk. 1923 yılının sonbaharında, Arap dünyasını terk ederek Avrupa'ya geri dönmenin yarattığı ilk huzursuzluk, Suriye'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de geçirdiğim aylar zarfında biraz olsun yatışmış gibiydi. Mustafa Kemal Türkiye'si, o günlerde henüz reformist evresine girmemişti daha. Günlük hayata henüz sahici Türk renkleri, İslam'ın gelenekleri hakimdi. Ve dolayısıyla toplum, genel çizgileriyle İslami hayat tarzına belli bir bağlılık içindeydi. Ancak hayatın içsel ritmi, Arap ülkelerine göre biraz daha ağır, biraz daha bulanık, biraz daha karmaşıktı. Ve şüphesiz biraz daha batılı. Yine de ülkeyi İstanbul'dan Sofya ve Belgrad'a doğru kat ederken, doğudan batıya geçişi şiddetle hissettiren pek öyle keskin çizgilere rastlanmıyordu. Görüntü tedricen değişiyor, bir çizgi yavaş yavaş kaybolurken öteki hissettirmeden onun yerini alıyordu. Sözgelimi minareler seyrekleşip gittikçe birbirinden uzaklaşıyor, uzun kaftanlar yerini köylülerin kemerli gömleklerine bırakıyor, Anadolu'nun kıraç topraklarının, bodur fundalıklarının yerini, Sırbistan'ın çam ve kökner ormanları alıyordu. Ve kendinizi ancak İtalya sınırında Avrupa'ya geri dönmüş hissediyordunuz. Türkiye hakkındaki izlenimlerim, daha ben Trieste'den Viyana'ya giden trende otururken canlıklarını yitirmeye başlamışlardı. Viyana'ya vardığım zamansa, içimde yaşayan tek realite, Arap ülkelerinde geçirdiğim 18 aylık birikimdi sadece. Bir zamanlar o kadar aşina olduğum Avrupa'ya, şimdi artık yabancı gözlerle bakıyor olduğumu fark etmek, üzerimde neredeyse şok etkisi yaptı. İnsanlar gözüme eskisinden daha çekilmez, daha kaba, daha beceriksiz gözüküyorlardı. Gerçekten davranışlar arasında doğrudan bir bağlantı yok gibiydi. Davranışlarındaki görünür amacın ötesinde görüyordum ki, neredeyse kendileri de farkında olmadan sahte bir dünyada yaşayıp gidiyorlardı. Araplarla temasım, hayatın anlamı ve özü konusundaki kanaatlerimi kökten ve geri dönülmez bir biçimde değiştirmişti. Hayretle görüyorduk ki, Arap hayat tarzını benden önce de tanıyan Avrupalılar olmuştu. Peki ama, onların bu yepyeni hayat tarzı karşısındaki şoku yaşamamış olmaları nasıl mümkün olmuştu? Yoksa benzer ruhi değişmeleri onlarda mı yaşamıştı? Kim bilir? İçlerinden biri ya da birkaçı da benim gibi derinden derine sarsılmıştı belki de.